zor bir şey değildir. Yani korkulacak, ulaşılmayacak, yapılamayacak bir şey değildir. <gülüyor> Bunun kendiniz evde mesela yüksek sesle tesbihinizi çekerken, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah derken ağzınızı kapatıverin. Ondan sonra içeriden bir müddet diyebilirsiniz. Allah Allah demeyi. Ağzınızı kapatıverince. Sonra biraz zorlanmaya başlarsınız. Acemi zorlanır zorlanmaya başlar. Ondan sonra yüksek sesle Allah, Allah, Allah dersiniz. Yine kapatırsınız. Böylece içiniz ağzınız hiç açık değilken, diliniz, dudanız kıvırdamıyorken, Allah demeye alışır. Hatta hızlı söylemeye alışır. La ilahe illallah demeye alışır. Böyle dururken, şey yaparken hatta konuşurken insanın şeyi kalbi Allah diyebilir. Buna alışır. Çalışmakla olacak bir şey. Zor bir şey değil. Yapılamayacak bir şey değil. Efendim, ben yapamam diye de korkulacak bir şey değil, yapılır. Neden böyle sessiz zikir yapılıyor? Hadis-i Şerifte bu zikrin ötekisinden 70 kat sevabı daha çok diye bildiriliyor onlar 70 kat sevabı daha çok olunca 4 milyon 900 bin sevap ediyor, içinden yapılan zikir. E o zaman iyi, ben demek ki Bir Allah dedim, 4 milyon 900 bin sevap alım. Bir Allah daha dedim, 4 milyon 900 bin daha aldım. E güzel bir şey. O zaman sessiz demekler. Sessiz demenin sevabı niye fazla? Çünkü gösteriş olmuyor, kimse bilmiyor. Riya ihtimali olmuyor. Riya da tergeli bir şeydir. Gösteriş için, riya için bir insan ibadet etti mi amelin sevabı gider. İhlas olacak, riyasız olacak. Onun için sessiz zikirde riya ihtimali olmadığında sevabı çok oluyor. Tabii ona gayret etmek lazım. Yüksek sesle söyleyip söyleyip, ağzınızı kapatarak, içinizden söylemeye devam ederek kendinizi buna alıştırabilirsiniz. efendim. Hepiniz yapabilirsiniz. Hepiniz bu işe ehlitsiniz. Zor bir şey değil bu. Genellikle Avrupa'da çeşitli gruplar tarafından namaz vakitleri takvimlerde farklı gösteriliyor. Üç değişik vakit var. Hatta bir cemaat yazın yası namazının olmadığını iddia ediyor. Bu konuda bizi aydınlatır mısınız? Eğer Yatsı namazının şartları havada görünmüyor da, akşam battıktan bir zaman sonra şafak söküyorsa, yani yatsı olmuyor. Güneşin battığı tarafta aydınlık kaybolacak ki yatsının vakti gelsin. Yani güneş battı ama, orada bir güneşin battığı yer belli olur ya, kırmızılık olur, aydınlık olur, o tamamen kaybolup da lacivert olacak orası, karanlık olacak, olmuyor. Da orası olsun diye beklerken o doğu tarafa aydınlanmaya başlıyor. Benim başıma geldi. Amerika'da New York'tan uçağa bindik. Akşam namazı kılmıştık. Veya akşam namazı uçakta kıldım. Yasıyı bekliyorum şimdi. Uçak böyle New York'tan dünya yuvarlak olduğundan batıya gitmiyor. Kuzeye doğru gidiyor. Avrupa'yı bulmak için kuzeye doğru gidiyor. Şimdi kuzeye doğru giderken bu tarafında Pencerelerden güneşi görüyorum. Battı. Akşam namazını kıldık. Şimdi oradaki kırmızılık kaybolsun, beyazlık kaybolsun da yasının vakti, vakti girsin de ben yasıyı kılayım derken bu taraftan, doğu tarafından tanyeli ağırmağa başladı. Bu taraftan yasının izi kaybolmadan buradan fecir atma Sabahın izi belirmedi. Hemen apar topar Allah'a ekber namazı kıldım. Yani yatsıyı kıldım. Ha, teşekkür etmiyor. Kutuplara yakın olduğu için yasının vakti teşekkür etmiyor. Tamam. Teşekkür etmese bile kılınır. Teşekkür etmeyen yerlerde en yakın teşekkür eden şehrin saatlerine uyularak kılınır. Evet, dünyada böyle yerler vardır. 6 ay güneş kaybolmaz. İner çıkar, iğne çıkar, iğne çıkar kaybolmaz. Altı ayda hiç görünmez. Ortalık aydınlanır, aydınlanır, karanlıklaşır. Hiç güneş görünmez. Altı ay gece, altı ay gündüz diyorlar. Olabilir. Altı ay gece, altı ay gündüzde namazı nasıl kılacak onlar? En yakın gece gündüzü olan, namaz vakitleri olan yere fiyasen saatleri ona göre bakacaklar, namazları öyle kılacaklar. Neden böyle? Yani bazıları kılmıyorlarmış ya, yanlış kılmayanların durumu. Niye benim dediğim doğru? Peygamber Efendimiz dedi ki, kıyamet kopacağı zaman güneş batıdan batacak, üç gün dolmayacak. Kıyametin hallerini anlatıyor Peygamber Efendimiz. Bat, batıdan batacak, doğudan bekleyecekler dolmayacak. Şimdi tabii korkunç bir olay ama sahibi ikramın Allah'tan aklına takıldı. Dediler ki, ya Resulallah peki biz o zaman öyle bir zamana erişirse bir Müslüman, nasıl namaz kılacağız? Günde olmuyor üç gün. Nasıl namaz kılacağız? Dedi ki, evvelki günlere uygun olarak aynen kılarsınız, fiyas Güneş doğmasa bile öğleyi kılacaksın. Güneş doğmasa bile ikindiği kılacaksın. Sabaha kılacaksın, akşamı kılacaksın. Doğmasa batmasa bile. Neden? Evvelce öyleydi. Yani namaz vakti teşekkül etmeyen yer olursa böyle olur. Ama Avrupa'nın namaz vakti teşekkül etmeyen yeri şeydedir. İsveç'in e, Stokholm'ünden daha yukarı yerlerdedir. Ben Stokholm'a kadar gittim, Stokholm'de bile namaz vakitleri teşekkür ediyor. Buralarda öyle bir durum yoktur. Onun için buralarda namazı kılacak herkes. Gelelim takvimlerin farklı olmasına. Efendim, Türkiye Gazetesi başka, Süleyman Efendi'nin talebeleri başka, anancılar başka, Diyanet'inki başka. Ümmül Kur'an sistemi bir. Mısır sistemi iki. Rabutatül Alemin İslami sistemi üç. Kuzey Amerika sistemi dört. Dört sistem var. Beğen beğendiğine göre gümelerine bas ayarla öyle. Ne yapalım? Sistem öyle. Formüller farklı. Öyle şey yapmışlar. Biz Amerika'ya gittiğimiz zaman o bekle Allah'ım bekle. Yası olmuyor. New York'tan yukarılarda bir yerlerde idik. olmuyor. E işte Araplar şu vakitte kılıyorlar, Etekiler biraz daha bekliyorlar E bunun hangisi daha doğru? Bir tanesi daha doğrudur ama efendim en iyisi ihtiyatlı olmaktır. Yani hepsini birden kapsayacak bir zamanda kılmaktır. İhtilaflı zamanda değil de ittifaklı zamanda kılmaya çalışmak en iyidir. Mesela ikindinin evvel kılınma zamanı ihtilaflıdır. Asr-i ihtilaflıdır. O zaman asr-i saniye garantili olur olduğu zaman kılarsınız olur. 3-5 dakika geç olur ama garanti olur. En yani mühim olan tekvada garantili yoldan yürümektedir. Bizler bulunduğumuz bölgelerdeki arkadaşlarımızla birtakım şüport, ayın gibi şeyler, küreş, okul, vakıf kurmak istiyoruz. Tanşerimizi bekliyoruz diyor. Tabii böyle şeyler kurulmalı çünkü bu çeşit organizasyonlar bizim Türkiye'de de kurduğumuz organizasyonlar hizmetin organize bir tarzda yapılması sağlıyor, bir şekilde insanı toplanması sağlıyor, danışarak istişare ederek bu işi yapın. Aile fertlerimiz arasındaki muhabbet ve ülfetik nasıl geliştirebiliriz? Şimdi ülfetin geliştirilmesi çarelerinden birisi tatlı dil, güneş yüz ve hediyedir, muhterem kardeş Tatlı dille davranırsan, karşı tarafı memnun edersin. Hediye alırsan, karşı tarafı memnun edersin. Gönlünü alacak davranışta bulunursan, kibar davranırsan, karşı tarafı memnun edersin. Onun için aile fertleri arasında da, komşular arasında da, arkadaşlar arasında da son derece müeddeb olmalıyız. Kibar yani centilmen olmalıyız. Kaktırıcı söz söylememeliyiz. Kötü şaka yapmamalıyız. Efendim? ikramcı olmalıyız, cövert olmalıyız, Efendim, mükrim olmalıyız, hediye verici olmalıyız. Bu gibi şeyler gönül alır, Efendim, kara gününde yardımına gitmeliyiz, iyi gününde sevincini paylaşmalıyız, bayramda tebrik etmeliyiz, ölümde taziye etmeliyiz, Efendim, sıkıntılı zamanda borç vermeliyiz vesaire. Bir insan bir insanı ondan gördüğü yakınlığa göre sever. Ve Allah da Müslüman'ın Müslüman'ı sevmesini ve yard, ona yardım etmesini seviyor. Hakikat muhabbeti lil mütebaziliğine fiye. Birbirlerine benim için ikram edenleri ben severim buyuruyor Allah. Onun için iyi derviş olursak muhabbet ailede de olur, toplumda da olur. Kısacası iyi derviş olmaya geliyor. Avrupa'da çalışma metotlarımız. ilk aşamada nasıl bir çalışma bekliyorsunuz bizlerden? İlk aşamada bir Mehmet Said Kotku kültür merkezi kuracaksın, onu yapıyor. Mehmet Said Kotku kültür merkezi. Almanya'nın neresi ise bu Hollanda'ya, Belçika'ya, Karimarkya yakın yeri, ucuz yeri, efendim bir memdesi, bir eski fabrika, efendim bir çiftlik, ne olursa bir yer bulun, şey yapın, efendim böyle bir camimiz olsun, Mehmet Said Kotku camimiz olsun, efendim ve oradan başlayalım. Geniş bir yer olsun yani. Biraz bahçesi olsun da böyle kalabalık gelirsek, oda olmazsa çadırda yatalım. Razıyım, ben de çadırla gelmeye razıyım. Böyle üçgen bir çadır, efendim uyku tulumuyla içine girmeye razıyım. Oda olmasın ama bir yerimiz olsun. Yani ben elalimin bahçesine girdiğim zaman ök demesin bana. Bizi oradan çıkartmaya kalkmasın. Genellikle havalar Avrupa'da bulutlu olduğundan ayın hareketlerini takip edemiyoruz. Genellikle onun için Arabistan'a göre oruç tutuluyor. Avrupalılar da bunları destekliyorlar. Şimdi bu böyle, Araplar bunu güzel yapamıyor. Ben bunun mütehassası olarak söylüyorum. Araplar bunu güzel yapmıyor. Ben Arabistan'da bulundum, onların durumlarını inceledim. Hatalı yapıyorlar çok yere Efendim, ayın durumlarını takip eden, bilen, ölçen bir üniversite hocası olarak ben onların şeylerini beğenmiyorum. Bunun yolu, efendim, bilimsel bir meseledir bu. Ayı Ayın hareketlerini takip edebilecek bir bilim seviyesinde olması lazım bu işi inceleyen bir insanın. Suudi Arabistan'ın taklit de bu iş bitmiyor. Çünkü mesela ben Avustralya'daydım bu Ramazan'ın girdiğinde. Ramazan başladığı zaman ne olması lazım? Hilalin görünmesi Ramazan'ın öyle başlaması lazım. Halbuki hilalin görünmesi gereken akşamda hilal yoktu, güneşten evvel batmıştı, bilimsel olarak batmıştı. Orada da görünmüyordu. E halde, bilimsel olarak da olmadığı halde, batmış olduğu halde sen niye yarın Ramazan diye şey yapıyorsun, ilan ediyorsun? Edilmez. Yani bunu bilenlerin incelemesi lazım. Başkasının vebalini kimsenin Yüklenmemesi lazım. Ama bilen bilmeyen karışıyor bu işe. Fakat şu gerçek var. Bak Avustralya'da ben onun yanlış olduğunu bildiğim halde onlarla beraber oluşturdum. Neden? Beraberlik önemli olduğu için. Birlik ve beraberlik bozulmasın diye. Yanlış yaptılar. Olsun. Fazla uyuştum. Suudi Arabistan'da Ramazan bitmeden bayramı getirdiler. Bayram yaptı. Bir gün sonra öderim. Ama bayramın tadını kaçırtamam. Bizim Türkiye'de bu işi yanlış yapıyor bazı gruplar. Bayram günü oruç tutmaz, boz orucu. Suud'da bayram var. Sen niye efendim oruç tutuyorsun binlerle. Ya yani Suud zaten yanlış yapmış. Ne diye şey yapıyorsun? Ne diye zorluyorsun bu adamcağız? Orucunu bozduk diyor. Onu 61 günü yedirtiyor. Kendisi de onun günahını yiyor. Bilmeyen bu işe karışmasın. Bizim benim çantamda şey var. Ay saatim var. Yanımda gezdiriyor. Ayın ben bugün size nerede olduğunu söyleyeyim. Bilmeyen karıştırıyor Bir de yalan dolan rivayetler, balonlar uçuruyorlar. Fetullah Hoca İzmir'den hilali görmüş. Biliyoruz Fetullah Hoca. Ya. gördün mü? Yok diyor. Esat Hoca bilmem şöyle yapmış. Yok ya ben öyle bir şey demedim. Balon uçuruyorlar gibi. Karıştırmak isteyenler. Efendim hilali gördüm. Ne zaman gördün? Ben de arıyorum hilali, ben de bakıyorum. Ne zaman gördün? <gülüyor> Katijazın birisi dua etmiş Allah'a, Aman Ya Rabbi, herkes hilalin peşinde görmek istiyor. Lütfet bana, Aman Ya Rabbi, ağlıyor. Barada hilali göster. geceliğin perdeyi kaldır. Oh, hilali gördüm. Tamam, çok şükür Ya Rabbi, ben de hilali gördüm. Ya kadın, bu senin gördüğün hilal, o bizim aradığımız hilal değil. Geceliğim görünen hilali bir değeri Yani bizim aradığımız hilal, güneşin battığı yerde, güneş battıktan sonra görülen hilal, yeni hilal o. Bu senin gecelik gördüğün eski hilal bu. Hani dolunaydan sonra ay küçülüyor, küçülüyor, küçülüyor, hilal oluyor, ondan sonra yok oluyor. Yok olduktan sonra tekrar görüldüğü yeni hilal bize lazım. Kadın onu bilmiyor. Ondan sonra bir de söylemiştir, vallahi de billahi de ben hilali gördüm. Gördüremezler. Yani Ramazan'ın hilali değil ki gördüğün Şaban'ın hilali. Yani bilmeyenler bu işleri çok karıştırıyor. Bilmeyenler bu işlere karışmasın, karıştırmasın. Hristiyan bir milletin tebaasına geçmek İslami izzet bakımından bir tezelil olmaz mı diye düşünenler var. Bu öyle değil. Biz İslam'ın burada şeyini düşünüyoruz, yayılmasını, izzetini düşünüyoruz. Efendim, e, Türkiye'nin buranın idaresinden bir farkı yok aslında. Türkiye'deki önefiller bundan daha az insanlar değil. E, efendim, e, burada sen şey yaptığın zaman, efendim o haklara sahip olduğu zaman. Bir takım avantajlar elde ediyorsun, onları İslam'a, lihine kullanmak gerektiği için bu bir pezellül değil, bir hizmet şeyidir. Pezellül bir de olsa, evet tenezzül etmezdim ben ama burada fayda olduğu için bir şeyde fayda olduğu zaman yapılabiliyor. Müslüman gezmek için kiliseye gidebilir mi? Bu program kilise tarafından düzenlense bir farkı olur muydu? Şimdi gezmek için kiliseye, ibret için gidebilir, incelemek için gidebilir insan, görmek için gidebilir kiliseye bu maksatta gitmenin bir günahı mahsuru yoktur. Ama e, kilisenin vaazına ayinine katılmak günahtır. Çünkü onun esası yok. Öyle bir şey olamaz. Bu program kilise tarafından düzenlense, yani böyle bir eğitim programı mı demek istiyor? E, eğitim programı kilise tarafından düzenlense kilisenin yararına bir sonuç çıkartmak içindir. Ona uyulmaz. Benim kendi öz teşkilatın programı varken ne diye şey yapayım? Hocam hatırlıyorum, problemi şu, kilisenin meklinde miyedir yani? Sizler yapın, biz kilisenin ayin çekerim, ne yaptık, onu görürsün? Gülcüm <gülüyor> yok, başına sarılsın, <gülüyor> ne yapacağım ben onu ayinini göreceğim? <gülüyor> Aldı pullu elbiseleri, dallı gülü elbiseleri giyiyorlar, altınlı, gümüşlü. Hazreti İsa Aleyhisselam giymiş mi öyle? Bakalım haçın karşısında şey yapıyor, ben ne yapayım onu görüp de? Benim bir onunla bir işim yok. O bizim var. camimize gelmesin ne yapacak gelip ben de onun kilisesine gitmeyeyim Müslüman olsun gelsin Allah'ın dinine girsin benim camime gelecek mi olacak gelme Gelmesin İnne benim bücükşekûn'e ne cesur Mekke'ye sokulmuyor Medine'ye sokulmuyor Ya ne yapacak gelip benim camime açık saçık geliyor pavucunu çıkartmıyor mini etekle geliyor gelmesin ya Ben benim camime gelmesini istemiyorum ki onu Müslüman olsun kendisini kurtarsın yazık Cehennemde cayır cayır yanacak Yanlış bir inanca saklamış İnancını düzelsin Bizim öyle cami göstermek Kilise görmekle Dini bir bakımdan bir ilişkimiz yok yani. 33 zincir halkasından Bundan sonra olmadığı söyleniyor Bu doğru bir söz değildir 33 rakamı da kesin değildir Diyorlar ki 33'ten sonra bu böyle olmayacak Böyle bir şey yok Yani o, dünya durdukça Peygamber Efendimiz buyurur ki kıyamete kadar la tezâlu ta'yifetüm min ümmeti zâhirînâ vel hakka hatta kıyamet kopuncaya kadar iyi insanlar olacak dünyada örnek olarak az olarak olacak. E, kıyamet kadar kıyamete kadar olduktan olacağına göre 33'ü de geçer, 66'yı da geçer, 99'u da geçebilir. Ama bir de bu 33 rakamı e, sayıları bazen doğru değil. Yani şöyle doğru değil. Mesela şeyden Efendim Abdülhalik Gücahani efendimizden dört kişi hilafet almış. 4'ünün ismi de geçiyor. Halbuki bir tanesi söylense ondan sonra devam eden insana geçse üç tane tasarruf olacak orada. Yani çağdaş hepsi. Mesela Gümüşhane'de hocamızdan ders almış. Ee, Gümüşhanevi Hazretleri Hasan Emin Kahramanlı, İsmail Necati Sahramanlı, Ömer Cihatli de ders almış. Ondan sonra efendim Eee bu Mustafa Beyci Tekirdağ Hazreti ilmi azizleri eğer İsmail Necati Efendi'den oldu. Ondan sonra Hacı Hazip Serici, Hacı Abdülaziz Kazaz. Ya bu Hacı Hazip Serici ile Hacı Abdülaziz Kazaz'ın hepsi Mehmet Sait hocamız Üçü birden hatta hocamız daha önce Mustafa Beyci Hazretlerinden el almışlar. İki tanesi yok zaten orada aslında. Yani Mustafa Feyzi Efendimiz'den sonra Mehmet Said Efendimiz'in söylenmesi yeter. Çünkü hepsi aynı şeyden el almışlar. Şeyde de Gümüşhane Hocamızdan sonra da Hasan İlmi Kasoğlu, İsmail Necati Safranboylu, Ömer Ziyahattin Edaresihanı hepsi oradan el almışlar. Üçü de halifesi. Binaen Oradan iki tane tasarruf var. Efendim Abdülhakî Gücevâni Hazretleri'nden tasarruf var. Zaten bu 33 rakamı da tamam olmuyor. Ama tamam olsa geçse de Allah'ın dini kıyamete kadar devam edecek. İrşat durmaz. İnsanlar mevcut oldukça irşat vazifesi de mevcut olur. وَاِنْ مِلْ اُمْمَةٍ اِلَّا خَلَى بِيهَا نَزِيرٌ buyuruyor Kur'an-ı Kerim'de. Hiçbir ümmet yoktur ki Allah oraya bir vazifeli insan göndermiş olmasın. Nezir göndermiş olmasın buyuruyor. Onun için bu doğru değildir bu iddia. Asılsız bir iddiadır. Doğru olmadığı gibi sayı, sayı da sayı da şimdi onların saydığı gibi değildir. Ruhaniyette devam edip duruyor, elhamdülillah. Seminerde tasavvuf ilmi, tefsir ilmi ve hadis ilminden önemli demiştiniz. Soru, tefsir, meal ve kütüb-i kütü kütü kütü okuyabilir miyiz? Tabi okuyabiliriz. Hmm. Tabi bunların hepsi bizim dini bilgimizin artmasına sebep olur. Ama konusu itibariyle tefsir ilmi Kur'an-ı Kerim'in açıklanmasını şey yapıyor. Tasavvuf ilmi Allah'ı anlatmayı şey yapıyor. Tabi ayetlerden de, hadis-i şeriflerden de faydalanıyor. Yani konusu Allah'ı öğreten ilim olduğu için ve insanı Allah'ın sevgili kuruluğu yapmaya götüren ilim olduğu için önemli. Tekstil de herkes yani Batınlar da okuyorlar. Kitapları takip edebiliyor. Ama mühim olan yani o eğitimi görüp de insan-ı kamil olmak olduğunda. Kitapları okuyacaksınız tefsir kitaplarını okuyacaksınız hadis kitaplarını okuyacaksınız fıkıh kitaplarını okuyacaksınız tabi bir insan tarikata girmek isterse şey seçiminde nasıl davranmalı şeyhin hangi vasıflara sahip olması gerektiğini tasavvuf kitapları genellikle yazıyor peygamber efendimizin sünneti i semiyesine bağlı ve eğer Kur'an-ı Kerim'in gösterdiği şartlara sahip bir insan olacak ama bir de manevi silsileye bağlı olacak. Kendisi patladı çıkmış bir insan olmayacak. Manevi silsile ile görevlendirilmiş şeyi ilgisi olacak. Bir müslümanın tasavvufa girilmesi için belli şartlar var mıdır? Şimdi tasavvuf bütün insanlar için gereklidir. Nefsini terbiye etmek, ahlakını güzelleştirmek hepsi için gereklidir. Onun için herkesin bu çalışmayı yapması lazım. Yani eli yüzü yıkamak, herkes için gerekli olduğu gibi, yemek yemek, herkes için gerekli olduğu gibi gereklidir. Tabi tarikata girerken husul akbeste alınıyor, tevbe ediliyor, sadaka veriliyor. Tabi bu, bu gibi şeyler oluyor. Yani günaha devam ederken tarikata girmiş, olmaz. Günah de, devam ederken tevbe etmiş, olmaz. Günahtan kesilecek, efendim. ondan sonra bu tarafa aşk ile sıdk ile girecek. Bazı kardeşlerimiz tasavvufa girdikleri zaman toplum, toplumdan uzaklaşıyorlar. O bizim yolumuz değil. Biz toplumun ta ortasındayız, en ortasındayız, en üstündeyiz ve en önündeyiz ve çalışıyoruz. Yani sadece biz değil, bizim büyüklerimiz de. Benim şeyhim Mehmet Said Efendi Türkiye'de Balkanların en büyük motor fabrikasını kurdurmuş adam. Dümüş motoru, onun meclisinde konuşula konuşula, onun emriyle kuruldu. Yani bizim bizim toplum top, politikaya bizim ihvanımıza e, işaret edip de şey yapan görevlendiren hocamız yani bizim yolumuz değil o. Böyle yani pasifize olmak İslam'ın yolu değil. Toplumdan ve cemiyetten cemaatten kaçmak İslam'ın yolu değil. Hristiyan ruhbanlığı şeyi var. Dünyayı terk etmek, daha başlarına çıkmak vesaire. Bizim İslam'da efendim sevap olan Şeyler toplumla ilgili şeylerdir. Yani toplumdan kopmak değil, toplumla ilgili olan şeylerdir. Milleti geçtik ama sorular bitmedi, hızlı hızlı şey giden gelebilir Şeyh ve öğrenci arasındaki ilişki nasıldır? Şeyh ve öğrenci arasındaki ilişki, Peygamber Efendimiz ile Ashab-ı arasındaki ilişki gibidir. Bu model odur. Peygamber Efendimiz nasıl onlara hayatıyla İslam'ı öğrettiyse, Nasıl da onlar Peygamber Efendimiz'i canlarından çok sevip bağlandıysa aynı efendim şey muhabbetle devam etmesi lazım gelir. İş öyle. Babam hacca gitmeme müsaade vermedi. Annemin, babamın Türkiye'de, annem babam Türkiye'de yaşıyor. Bakma imkanım yok. Allah'ın emri üzerine farz olduğu için gidiyorum. Yapmış olduğum doğru mu? Babamın kalbi kırıldı ne yapmam gerekiyor? Şimdi Babası insanın hacca gitmesine karar vermemiş oluyor ama kendisine haç farz olmuş oluyor. Hac farz olduğu zaman kimsenin Allah'ın farz kıldığı bir ibadeti engelleme hakkı yoktur. Babası da olsa. Şimdi bu baba cahilliğinden şey yapmıyor, müsaade etmiyor. Annesi babası Türkiye'de yaşıyor zaten. onun Onlara bakma imkanı da yok. Allah'ın ömrü üzerine farz olduğu için hacca gidiyor, doğru karar vermiş. Hac vasifesini yapacak. Çünkü hacca gitmek iki şekilde oluyor. Bazı alimlere göre deniliyor ki bir insana haç farz oldu mu fevren hacca gitmesi lazım. Fevri ne demek? Hemen o sene gitmek demek. Derhal demek yani fevren. Hani adam feveran etti diyoruz. Fevri bir hareket yaptı diyoruz. Hemen gitmesi lazım. Bir kısmı da diyor ki haç farz oldu mu? Fevren git, nasıl girer diyor bazıları. Bazıları diyor ki, yok işte gidecek. Önü, farz oldu, önümüzdeki şeylerde gider diyor. Ama doğru olan fevren gitmektir. Yani ya ölürse, ya fakirlerse. Fakirle de hacca gidemeyecek duruma geldi. Halbuki geçen sene gidebilecekti. Hadi bakalım haç boyununa borç oldu, fakir de oldu, gidemiyor şimdi. Kaçırdı. Treni kaçırdı. Kaçırmamak lazım. Farz olduğu zaman gitmek lazım. Bir taneli babasının yaptığı doğru değildir. Engellemeye hakkı yoktu. Bunun aldığı karar doğrudur. Çünkü Allah'ın emridir. Babasının kalbi kırıldı. Ne yapacak? Diyecek ki babacığım sen benim babamsın. Benim sana canım kurban. Ben sana elimden geldiği şekilde her türlü hizmeti yapayım. Yapmaya razıyım. Ama senin baba da olsan Allah'ın emrinin karşısına çıkma hakkın yok. Onu engellemeye hakkın yok. Ben Allah'tan korkumdan hacca gittim. Seni üzmek istemiyorum. Seni sevindirmek için geleyim. Elini öpeyim, ayağını öpeyim. Ama bu hacı yapmam gerekiyordu. Yani senin bu şeyin yanlışı diyecek. Evet. müzik derslerinin düzenini olarak yapamıyoruz? Bu tabii umumi bir sıkıntıdır. Oturduğunuz zaman yapamıyorsanız, yorgun düşüyorsanız gündüz yapın. da yapın. İşe giderken yapın. İşten dönerken yapın. Ayakta yapın. Sokakta yürüten yapın ama şey yapmayın. Baktınız ki akşamları uykunuz geliyor, uyuyorsunuz, yapamıyorsunuz. Eve giderken 15 dakikanız var. Tamam, Elin cebinizde. Yapın işte vasıtadayken kaçırmayın. Vefat etmiş olan bir şeyhe bağlılık devam edebilir mi? Muhabbet devam eder, bağlılık olmaz. Sevebilir ama yaşayan bir şeyhe bağlanması lazım. Çünkü şeyh mürebbidir. Bu terbiye görecek. Terbiyenin devam etmesi lazım. Bir de tasavvufun başka esrarengiz, manevi tarafları da vardır. Bir insanın Müslüman olarak kendi başına bulunmaması lazım. Efendim, zamanının imamına bağlanması lazım. Zamanının imamına bağlanmadan, onu bilmeden ölen cahiliye ölümüyle ölür. Diye hadisi şerif var. Peygamber Efendimiz Medine'ye gidince herkesin Medine'ye gelmesini emretti ve hicret o zamanki ümmeten farz oldu. Hicret etmeyenler günahkar oldular. Yani Bağlanmak, dini bir görev olduğundan da efendim yaşayan bir kimseye bağlı olması lazım. Eskiye bağlılık geçerli olsaydı hiçbir şeye bağlanma lüzum kalmazdı. Neden? Herkes Peygamber Efendimiz'e bağlanırdı, biterdi iş. Neden Peygamber Efendimiz'e bağlandıktan sonra Ebu Bekir Sıdık Efendimiz Efendimiz'e beyat ettiler? Neden ondan sonra Ömer Efendimiz'e, dört halifeye, mürşidik emirlere beyat ettiler? Yaşayan bir kimseyle konuşarak danışa işler yürüyeceği için, onun için Şeyh'i vefat etmiş olan bir kimsenin hemen bir mürşid-i bağlanması lazım. Burada Almanya'da şimdiye kadar gerçekleştirilmiş olan örgütlenmeden bahsettiniz. Yani Almanya'daki gruplar ve fraksiyonlar yerel gazetesine bir yerlisi eklenecek. Gruplaşmanın ve bölünmenin şu anda sefer ulaştığı bir dönemde bu mevki e, manzaraya yeni bir grup olarak girmenin bölünmüşlüğü artır, artırmayacak mıdır? Hayır biz işbirliği için şey yapıyoruz, çalışmalarımız elhamdülillah güzel olduğu için bu çalışmaları burada devam ettirmek için yapıyoruz ve bizim e, şeyimiz, efendim, e, varlığımız, düşüncemiz, zihniyetimiz vahdete aykırı değil. Türkiye'de de halihazırda varız. Yani eğer böyle bir varlığımız, yaptığımız dernek, vakıf, yayın e, çalışmalarımız zararlıysa orayı da kapatalım. Faydalıysa buraya da getirelim. Yani güzel şeyler yaptığımıza kaniyiz Allah'ın lütfuyla, izniyle, yardımıyla. Elbette onları Türkiye'de de devam ettireceğiz. Faydalı oluyor. Bizim dergimizi okuduğu için namaza başlıyor kadın. Bizim dergimizi okuduğu için yola geliyor çocuk. Birisi benim kitabımı okumuş, mektup yazıyor, hocam size bağlanmak istiyorum diye. Bu bir vazife, bizim vazifemiz, devamlı bir vazife. Biz e, bu vazifeyi yapacağız. Bu vazife e, şey değil, biz kimseye de şey yapmıyoruz. Yani e, doğru olan yolumuzda yürüyoruz. Bunun dışında başka türlü çalışma yapamazsınız ki. Yani ayrılık gayrılık çıkarmayalım diye otur olmaz ki. Yani mutlaka e, niye çeşit çeşit şeyler var, dernekler var? Niye çeşit çeşit gruplar var? Herkesin bir düşüncesi var. Herkes bir şeyler yapıyor. Ama biz ölçüyoruz, biçiyoruz. En güzel çalışmayı yapmak için e, gayret ediyoruz. Burada dikkat edilecek nokta kat, e, yani bizim de e, dikkat ettiğimiz nokta İslami birliği efendim cemaat taassubuyla zedelememektir. Başkaları zedeliyor. Biz mesela herkesten önce İslam mecbasını çıkarttık. Yayıldı. Okunuyordu. Ama bir başka grupta çıktı. Ondan sonra bir başka dergi çıkarttı. Oh elhamdülillah bizim dergahımızın da bir dergisi oldu dedi. Pekala. Yani aslında biz daha önce çıkmıştık. Eğer sonra böyle bir şey yapmak yanlış olsaydı tasavvuf cenam ona ciddi nam Ali-i Sofiye icmaî ve men tabi ihsanin ilahiye mitti. Tasavvuf şeriatı yaşadıktan sonra geldiğini söylüyorlar. Bu doğru mudur? Bu doğru değildir. Çünkü tasavvuf ve şeriat başka şeyler değildir. Tasavvuf şeriatin gerçeğidir, içidir, kendisidir. Şeriat ayrı bir şey, tasavvuf ayrı bir şey değildir. Şeriat demek Allahu Teala Hazretlerinin ahkamı demektir. Tasavvufun içindeki ahkam da Allah'ın ahkamının en önemlileridir. Çünkü marifetullah en önemli dedik ya, nefsi terbiye etmek en önemli dedik ya, Kur'an-ı Kerim'den çıkıyor dedik ya, e, ahlakı düzeltmek en önemli dedik ya, yani, işte, öyleden önce söylediğimiz şeyler. Yani, Tasavvuf zikir olsun. Efendim, e, marifetullah olsun. Nefsi terbiye olsun. Ahlakı güzelleştirme olsun. Bu emirleri şeriatın emirleri. Bina ne? Eee şeriatın ahkamıdır tasavvufun ahkamıdır. Dışında bir şey değildir. Yalnız şeriat tasavvufsız olursa bir kuru kabuk olur, kıymeti olmaz. Yani neden kıymeti olmaz? Peygamber efendimizin hadisi şeriflerine göre kıymeti olmaz. Peygamber efendimiz diyor ki nice namaz kılan insan vardır ki o namaz onu Allah'tan uzaklaştırır, yaklaştırmaz. Uzaklaştırmaya yarar. Nice oruç tutan insan vardır ki akşama sevap almaz, aç ve susuz kalmış olur. Nice hacca giden insan vardır ki seyahat defterine yazılır, tüccar defterine yazılır. Nice zekat veren, sadaka veren insan vardır ki sadakası batıl olur, iptal olur. Ha, demek ki, şeriatın ahkamı tasavvufun ahkamına uyulmadan tatbik edildiği zaman ameller kabul bile olmuyor. Yani neden? Çünkü Allah insanın gönlünün temizliğine bakıyor, niyeti güzel olmasına bakıyor. O iyi niyetle namaz kılmadığı zaman namazı kabul olmuyor. Hadi bakalım, buyur işte. Şeriat, namaz şeriat değil mi? Şeriat, kabul olmadı. İşte orucu kabul olmadı, işte hacci kabul olmadı, işte sadakası kabul olmadı. Onun için bu bu ayırım yanlıştır, doğru değildi. İşi bilmemektir. Hele hele bu ayırıma dayanarak, bu ayırıma dayanarak tasavvuflu inkar etmek cahilin büyüğü. Hem böyle bir ayırım yok. Hem de sen buna dayan, önce biz şeriatı yaşayacağız diye efendim tasavvuflu bir tarafa bırak. Hava alırsın o zaman. Hebaen mensure alır, bütün işlerin hava olur. Çünkü tasavvuf insana amellerin kabul olmasının batini şartlarını öğrettiği için fıkhıl batın derler tasavvufa. Batının, zahirin fıkhı değil, batının fıkhı derler. Fıkhı batın olmadan, fıkhı zahir kabul olmuyor hadisi şeriflere göre. Tasavvuf olmadan şeriat olur mu? Bunu bilmiyor millet. Bilmediği için de tasavvuf zor geldiğinden, dervişlik zor geldiğinden tasavvufunu inkar etmek için şeriata sığınıyor sen şeriata sığınıyorsun ama şeriatın dışındasın yaptığın şey itibariyle doğru, şeriata uymuyor işin çünkü Kur'an-ı Kerim'in içinde var Allah'ı zikretmek Kur'an-ı Kerim'in içinde var nefsi terbiye etmek Kur'an-ı Kerim'in içinde var efendim, güzel ahlaklı olmak, kötü huyları atmak sen nasıl olsa şey yapacaksın onun için bu söz yanlıştır asılsındır, cahilce bir sözdür bu zihniyetle tasavvuftan kaçmakta çok yanlış. Takva ehlinin sayısını çoğaltmak için neler yapabiliriz? Takva ehlinin sayısını çoğaltmak için organize olmamız lazım burada biz. Burada organize olmamız lazım, Ev, el birliği, çalışmamız lazım. Ben unut, hiç unutamıyorum bir bakan, Siham Ada, bizim derbisimizdir efendim. Siham Adak'a hocamızın şu sözü söylediğini hiç unutmuyorum bir adam kapının ucunda otururdu hocamız <gülüyor> iç çöküp otururdu bırakın şu boş işleri de biraz tekkeye adam kazanmaya çalış. yani insanları irşad edip doğru yola çekmeye çalışın yani mühim, mühim olan iş politik işlerin hem bin bir türlü vebali şeyi vardır asıl mühim olan insanları doğru yola çekmeye çalışmak. bizim bakanlarımız şu alevi bakanlar kadar çalışsalardı ne olurdu dur. Tahir Köse bütün Sanayi Bakanlığı'nın altını üstüne getirdi. Kadrolaştı orada. Bütün Alevi'de. Seyfi Oktar Adalet Mekanizması'nın altını üstüne getirdi. Mahvetti ortalık. Katilleri kaçırdı. Başbağlar Tatliamı'nın katillerini hapisten saldırttı, saldırttı. Bunun için hepimizi elbimde çatmamız lazım. Benim burada bir düşündüğüm şu. Burada Almanya'da bir Mehmet Zahit Kotku Kültür Merkezi kurmamız lazım. Diğer satın almamız lazım geniş. böyle bahçeli, şeyli. Efendim, burada bir merkez kurmamız lazım, herkesin de bu sabit adresi bilmesi lazım. Belirli zamanlarda da burada bizim eğitim yapmamız <gülüyor> lazım, çalışmamız lazım. Yani bir insan devlet başkanı olsa bile tasavvuftan müstahili kalamaz. Nitekim Sultan Ahmet, Azim Mahmudü u Hüdayi Hazretlerine derviş olmuştur. Fatih Sultan Mehmet Akşemseddin'e derviş olmak istemiştir. Et, i̇stemiştir de kabul etmemiştir. Fatih Sultan Mehmet. O bakımdan burada e, bir şey bir merkez kuracağız. Bu, e, kale olacak bu. Yamucu mu yok bunun? Başka çaresi yok. İstanbul'u fethetmek için nasıl bir şey yaptı? Efendim, Rumeli insanlığı yaptı Fatih Sultan Mehmet. Biz de İslam'ı <gülüyor> Avrupa'da Amerika'da yaymak için Merkez kuracağız. Orası bizim merkezimiz olacak. Yerimiz olacak. Geniş olacak. Böyle küçük bir yer olmayacak. Geniş, ferah bir yer olacak. Efendim, çalışacağız. Bir eski fabrika mı satın alırız? Eski bir çiftlik mi satın alırız? Geniş bir yer alacağız ve orasını tıkır tıkır çalıştıracağız inşallah. Mehmet Said Efendimiz efendim EMA vazifeyi size tevdi etti. Sizden başkasını da görevlendirdi miydi? Hayır. Görev 40 kişiye verilmez. Bir kişiye verilir. Hiçbir de görev birkaç kişiye verilmez. Tek kişiye verilir. Hocam, hocamız e, hali hayatında bazı kimselere sen benim namıma ders tarif et diye yetki verdi. O ve yetki verdiği şahıslar çok. Mesela ben de daha hocamız saken, hocam bana sen ders tarif et diye yetki vermişti. Bir keresinde ''Git içeridekileri ders sen tarif et.'' diye yetki vermiştir. Birçok kimseye böyle yetki vermiştir. Ben hocamızın yerine, vazifeye geldiğim zaman bu yetki verilen kadın ve erkeklerin çoğunun yetkisini yeniledim. Yani kadın, kadınlar arasında ders tarifi yapıyor, ismini bize getiriyor, listesini bize getiriyor. Erkek, erkekler arasında ders tarifi yapıyor listesini bize getiriyor. O bizim vekilimiz yani bize vekaleten bu işi yapıyor ama ana bize getiriyor. Ben çoğuna vazifelerine devam etmelerini söyledim. Aynen yani hocamız bir şeyi emretmiş ben onu nasıl bozarım? Aynen öyle şey yaptı. Yani ders tarif yetkisi olan kimseler çok olabilir. Kemal kardeşimiz bizim mesela Lübet'ten ders yetkisi verdiğim bir hoca kardeşimizdir. Daha başka yerlerden de böyle Kardeşler vardır muhtelif illerde, Almanya'da, Türkiye'de, Arabistan'da, Avustralya'da, Mehmet Ali, Thorlar benim şeyimdir orada. Ders tarifi, selahiyeti verdiğim kimsedir. Hocamızın da böyle ders tarifi, selahiyeti verdiği kimseler vardı. Benim yaşlı bir teyzem var, memleketimizde. Ayşe teyzem var, annemin küçük kardeşi. Efendim, işte konuşuyoruz, annemin kardeşi olduğu için ben de hürmet ediyorum, yaşlı köylü kadın, yani ihtiyar, torunlara, şeylere karışmış insan. Çok sevindim, hocamız ona da ders tarifi vermiş. Yani, ders, yani tasavvufi, derviç olma, selahiyetini verme şeyini vermiş. Neden? Köyde, işte zikir yapmak isteyen insanlara versin, onlar da girsin diye. Halbuki kadından şey olmaz, yani biliyorum. bunu. Birçok kadın böyle şeyler var İstanbul'da, muhtelif yerlerde, mesela Gölcük'te bir Hacı teyze var. Allah ömür versin. Mübarek bir kadın. Cennetlik böyle. Melek gibi bir insan. Adapazarı'nda Vasfiya Hanım teyze var. E, mübarek bir insan. Başka yerlerde. Bu ders selayeti vermek başta. Yani ders tarihi selayeti vermek. Yani sen mürit olacaksın. Tamam ben tarifi veririm. Bilen efendim. Yani sınıf mümessilli gibi oluyor diyor Hacı kardeşimiz. Bu başka ama şey halet bir tane olur. Halep, yani i Cumhur'un bir tane olduğu gibi. Böyle bir, bir, birkaç tane olmaz. Hocamız kimseye vermedi. Başka kimseye e, çıkmadı da kimse. Bana verdi diye de kimse çıkmadı zaten. Böyle bir iddia ile hiç kimse karşımıza çıkmadı. Bana e, hali hayatında evladım benden sonra bu vazifeyi sen yaparsın diye bu vazifeyi hayatındayken tevzi, tevzi etti. Hayatındayken bana efendim şeyde camide vaaz verme efendim, selahiyeti şey yaptı. Ramizül Ahadisi okutma selahiyeti verdi. Cuma'da efendim şey yapma selahiyeti verdi. Ders verme selahiyeti verdi. Ondan sonra da benden sonra bu vazifeyi sen yaparsın dedi. 40 kişiye söylenmez bu, bu şey. Bir kişiye söylenir o vazifeyi. Benden sonra bu vazifeyi evladım sen yaparsın dediği için başka bir şey barış değil. Başka bir kimse. Biz burada Almanya'da bazı hocalara ders tarifi, selayetini iptal ettik, devam ettirdik. Yani, devam edin hocamızın zamanında olduğu gibi dedik. Onlar şey demek değil. Onlar şey demek işte. Vazifeli o bölgenin görevlisi demek. Şeyh demek değil. Kimisi bu işi anlamıyor tabi. Efendim hocamız bize bu selayeti verdi diye kendisini şeyh sanıyor. Şeyhlik yapmak altı. Hocamız bir bazında diyor ki şeyhlik yapmak deliliktir. Çok Çok tehlikeli bir şeydir. Ancak görevli olmak müstesna diye. Kendiliğinden kalkışmak çok yalan yanlış bir şeydir. Yani e, bu, bu yerleri, bu yöreyi bilmeden, araba kullanmayı bilmeden sen bir insanı alıp da bir yere götüreceğim diye arabana bindir. Araba kullanmayı da bilmiyorsun veya uçak kullanmayı bilmiyorsun. Binir uçağa ben sizi bir yere götüreceğim. Düşürürsün uçağı ben. Yani mahvedersin insanları, bindirdiği insanları. Öyle şey olmaz. Yani şey değil, şey tarifi yapan kimse. Tabi hocamız halvete de alıp 40 gün halvete tesbih çekip şey yapıp da serayet verdiği kimseler de var Anadolu'nun muhtelif yerlerinde. Yaşlı başlı, sakallı efendim kimseler de var. Halvete girmek de şeyh olmak demek değil. Halvete girmek, dervişlik vazifesini yapmak demek. Bizde halvet 40 gündür, mevlevilerde bin bir gündür. Üç sene devam eder, kolay değil yani bir Biz de kırk günde halbette girer, bir takım zikirleri öğrenir Tamam olabilir, ama o şeyh olmak değildir. Birisi çıkmış halbetten tamam demiş, artık ben de şeyh oldum, öyle şey yok. E, Rümane'ye gelmez. E, oldu Rümmi Hazretleri e, Saadettin'e i Hamevi Hazretleri'ne gitmiş, Hama'ya gidiyor yani, Suriye'ye gidiyor. Ondan sonra ona der, evladım demiş, halvete gir bakalım demiş. Hanım çocuk kalmış içeride bu halvete girmiş. Afiyet, ona misafir etmişler. Halvet'ten 40 gün sonra çıkmış, iyi maşallah evladım, tek güzel, Allah kabul etsin, hadi bir daha gir demiş. Arkasından 40 gün daha, 80 gün. 80 gün sonra sapsarı, belinde, dal gibi ince tekrar çıkmış şeyhinin karşısına. Pek güzel, maşallah evladım, hadi bir daha gir demiş. 120 gün. Kaç ay 3 ay. Nerede? Işık olmayan yerde efendim tesbihle, zikirle, tefekkürle, ibadetle meşgul oluyor. Eşraf olur. Bir kere girer, iki kere girer, 40 defa girer. 40 <gülüyor> defa girer de adam olmaz. Bir defa girer, ön günde adam olur. O da kabiliyet meselesi. Bağlılık meselesi. Buradaki neslimizin asimile olmasından endişemiz var, tavsiye ederim. Bu büyük bir tehlike. Bu tehlikeyi ben sizin kadar hissediyorum. Benim çocuklarım yetişti ve yani çocuklarımı yuvadan uçurdu ama ben Avustralya'daki, Almanya'daki, Fransa'daki, Avrupa'daki, Amerika'daki çocuklarımızın endişesini hissediyorum. Bunlar için okullar açacağız. Başka çare yok. Burada açılmaz. Burada belki açılabilir ama şu anda biz açamayız. Burada isyenler şekilde de şey yapılmaz, biz bu çocukları alacağız, bizim kolejlerimizde, efendim güzel eğiteceğiz. Burada dört sene, beş sene buranın bu muhitte olmaz. Bu muhitte, bu açıklıkla, bu saçıklıkla, bu kanunlarla, bu serbestlikle bu iş olmaz. Çocuk orada okuyacak, şuurlanacak, kendisi iterek değil kendiliğinden, Allah'ın emirlerini tutacak Bir insan haline gelirse Allah'ın nöfkü de gelecek. Bu önemli bir mesele. Buna çalışacağız. Var gücümüzle var. kuruyoruz. Var. Şu anda bu sonbaharda Yalova'da efendim çok büyük kapasiteli böyle efendim bahçeli büyük bir mevsesemiz var. Kız okulu. Canan Kız Kur'an <gülüyor> Kıbrıs diye başladığımız ve şey olan e, Kız Meslek Okulu statüsünü aldık biz milli eğitimden. Yani orada Kur'an kursu olsa bir seneden fazla okuyamıyor. Halbuki biz çocukları daha çok okutmamız lazım. Onun için hem bir mesleki bilgi kazansın, iş nakış, yemek çiçek vesaire filan, hem de daha başka şeyler öğrensin diye. Onun için öyle bir şey. Hala hazırda bir müessesemiz var. Ama her ilde çok olacak. Hem yerli efendim, gençlere şey yapacak, hem de Avrupa'daki, Avustralya'daki inşallah. Bağlı bulunduğumuz cemiyetle ne gibi çalışmalar yapabiliriz? Bunlar tabi oturup geniş detaylı konuşalım. efendim. Söylediğim gibi bir merkez kurmak ayrı. bir de tabi bağlı olduğunuz şu andaki cemiyetler var, o cemiyetlerin sıhhatte çalışması, kendi bölgeniz. Orada İslami çalışmaları yapacaksınız. Kendiniz muntazam devam edeceksiniz, oraya devam edenlerin sayısını arttırma gayretini göstereceksiniz. Kur'an bilmeyenlere Kur'an öğreteceksiniz. Allah'ın ahkamını, şeriatını bilmeyenlere efendim, haramları, günahları, sevapları öğreteceksiniz. İşte böylece efendim, bir İslami eğitim olacak. İslami hareketin grup şeklinde ayrı ayrı çalışması İslami vahdeti parçaladığı görüşünde misiniz? Şimdi İslami vahdet hiçbir zaman parçalanmaz. Grup olmak, cemaat olmak, İslam'ı bölmek tarzında anlaşılırsa zararlıdır, doğru değildir. Böyle değil. Ama insan tek başına yapamadığı işi grup halinde güzel yapar. Gruplaşma bir işi başarmak içindir. Beraberlik tek kişinin yapamayacağı işi topluca yapabilmek içindir. Yoksa benim e, şu gruptan olmam, ötekisinin başka gruptan olması birbirine husumet ve rekabetini meşrulaştırmaz. Allah böyle bir şeye razı gelmez. <gülüyor> Müslümanların hepsi kardeş. Bizim öteki Müslümanlarla hiçbir şeyimiz yoktur. Biz cevap bile vermiyoruz. Particiler bizi, katlemize bile fetva verdiler, cevap bile vermiyorlar, yani. hiç başından beri, hiç cevap vereyim, hesabını onlar versinler, ben hiç şey yaptığım yok. Ben şimdi, efendim, yazdığım yazılarla, Günaydın gazetesi, Cumhuriyet gazetesi, efendim, Hürriyet gazetesi bizim peçimizde, vay Müslümanları silahlandıracak tavsiyelerde bulunuyor bilmem ne falan diye, yani biz <gülüyor> genel şeyleri kurtarmaya çalışıyoruz, Gene, genel durumu şey yapmaya çalışıyoruz, Müslümanlar aslında çekişmeye tenezzül etmiyor. Efendim birisi bizi kötülüyor. Ötekisi bizim ihvanı tırtıklayıp kendi tarafından çekmeye çalışıyor. Ee, ne yaparsa yapsın alsın. Bir insana etbağı olursa şeytanlar çoğalırmış. Neden? Bir sürü de sıkıntısı var. Al bakalım, hadi bakalım. Al. Mühim olan, mühim işler yapmak. İki gün önce gencel, Cuma günü Gencel Beylerin evinde telefonla bizi aradılar. Yarım saat telefonda vaaz verdik. İstanbul'a. Telefonda vaaz neler oluyor? E, Akra, Akra diyor müessesesini kurduk. Efendim, gümbül gümbül efendim, Marmara bölgesinde radyo yayını yapıyoruz. 50 radyo içinde en sıralardayız. Evet bizden daha çok böyle dinlenen bir iki, iki radyo varmış. Biz ilk üçün içindeymişiz ama onlar müzik yayını yapıyor. Dımbırtı yayını yapıyor. Biz kültür yayın yapıyoruz. Yani müzik yayını kolay. Teyfe koy, pilavları, milleti dinle, efendim meşgul et. Biz öyle yapmıyoruz. Biz kültürel program yapıyoruz. Boğaz veriyoruz. Kur'an şey yapıyoruz. Yani bu halde bizimki birinci. 50 radyo içinde birinci olmak kolay bir şey değil. Hizmet yani Allah razı olsun diyor. Şoför efendim bizim arkadaşı almış şeyden kartaldan getirmiş Şamlıca'ya yayın merkezimize ha buraya mı gidiyorsun? Buralı mısın sen? Evet demiş. Para almıyor mu senden? Halbuki taksi tuttu. Niye? Evet demiş hep sizin Radyoyu açıyorum, sizi dinliyor. Şöper adam radyoyu dinliyor. Kadın, mutfakta çalışırken radyoyu dinliyor. Tezgahta müşteri yokken radyoyu dinliyor. Varken de dinliyor. Kulağı orada. Tatlı tatlı programlar. Biz de Çanakkale'ye arabayla gidiyorken dinledik. hoşumuza gitti. Gülerek, şey yaparak. Tatlı. Gayet şey. Bir hizmet. Yani eğitim hizmeti. Bilgi verme hizmeti. Efendim, bunu tek başına yapmanız mümkün değil. Grup halinde olmanın büyük bereketi var. Biz kimseye düşmanlık takip etmiyoruz, iş yapmaya bakıyoruz, iş üretmeye bakıyoruz. Yüzlerce, yüzlerce şeyimiz var, çöbemiz var Anadolu'da, derneklerimiz var, kadın aile derneklerimiz var, çevre derneklerimiz var. Anadolu'yu yeşillendirmek istiyoruz, kurtarmak istiyoruz, güzelleştirmek istiyoruz. Yani her şey lazım, ağaç dikmenin de sevabı var diye düşünüyorum. Başka hiçbir dergahda ben çevre derneği bilmiyorum. Ama biz başkası yok filan diye bir şey yapmıyoruz yani. O da lüzumlu diye onu da yapıyoruz. Silahlanmak da lüzumlu diye al silah alın diyoruz. O da lüzumlu. Ne yapalım? Her şey e, gerekiyor. Yani e, Bosna her şekilde en büyük zararı hazırlıksız olan Müslümanlar görmüş. Hazırlıklı olanlar toparlanmışlar. Ötekiler zaten korkar, birazcık oldu mu kaçıyor. Yani şey değil. Efendim flanca parti yöneticileriyle efendim durum flan diyor. Şimdi o partinin elemanları bizim ihvanımızdı. Hocamızın ihvanıydı. Tekkeye gelip şey yaparlardı. Mesela sorarlardı. Ve biz de hocamız ahirete 1980 yılında irtihar etti. 80 yılından 91 yılına kadar gene destekledik. Yine de destekliyoruz. Yani biz onlar bize ister sövsün, ister katliamımıza fetva versin. Desteklenecek yerde destekliyoruz. Kaç varsın? Geldi. Efendim, Tayyip Erdoğan geldi bizim evimize. Elimizi öptü. Efendim dualarımızı istedi. E, vesaire. Biz Tayyip'i de Bizim ihvanımız Tayyip. E, yani bana kötü düşünmeyen bir insanla bir problemim yok benim. Ama söz dinlememişse, edepsizlik etmişse, yanlış söylemişse, onun da yanlışını söyleyeceğiz tabii. Yani politika ya teslim edilmez ki dini müessese. Niye, niye Şeyh Efendi şey yapsın? Politikacı tasavvufi terbiyesini almak zorunda. O gelecek şeyin önünde Efendim Allah'ın emirlerinden boyun verecek. Allah'ın yolunda yürüyecek. Başka çaresi yok. Benim kız çocuğum aşırı müzik hastası diyor bir kardeşimizde. Tedavisi nasıl olur? İlahi de olur. Al, al kızım sen müzik yapardın mı düşünsün? Buyur ilahiler dersin. Menfi şeyin müsbetini şey yaparsın. O, o konuda desteklersin. O da orada gelişir. Yani, Muziki tabii yapma deyince olmuyor işte. Dinlemiyor. Şimdi kolay. Waltmanlar var. Şeyler var. Şuraya takıyor. Kulağına şey yapıyor. Her yerde dinliyor. Sigara beni ve çevremi çok rahatsız ediyor. Hepimizi rahatsız ediyor. Sigara çok zararlı bir şey. Ama bakın bizim farkımız başkalarından farkımız burada çıkıyor diye. Öyle dergahlar var ki İçeriye girdiğin zaman sigara dumanından duramıyorsun. Öyle dergahlar var ki içeri girenlere şeker yerine sigara ikram ediyor. Öyle dergahların adamları var ki efendim şeyhim veya alimim diyen adam sigarasını pıs, bir şey çekiyor efendim pencerenin içine koyuyor Allah'a ekber namaza duruyor namaz bittikten sonra. E hocam yani oldum bu sigara filan deyince benim sigarama karışmayın diyor. Ben de aleyhinde yazı yazınca o da benim aleyhime diyor. Hız gelip kız Sigara zararlı. Sigara zararlı. Sigara senin sıhhatine zararlı olduğu için ben yazar. Ve ben kardeşlerimin sigara içmesini tavsiye etmiyorum. Sigara insanı yavaş yavaş öldüren bir zehir. Sigara insanın ciğerlerini efendim, tahrip eden, dolduran bir zararlı madde. Sigara hiç zararlı olmasa müteyyifat olduğu için dervişin müteyyifatla ilgili işi yoktur. Derviş efendim, meşakkatli işle göze almış insan demektir. Elbette sigaranın ne şey yapacak. Öteki dergi 20 sayfa, 30 sayfa sigaranın meşru olduğuna dair kitabında yazı yazmış. Yani sigara meşru değildir işte. İstediğin kadar yüz sayfa yaz, 1000 sayfa yaz isterler. Sigara zararlıdır. Ee, zararlı olan her şeyde İslam yasaklamıştır. E, helal olan şeyler iyi şeylerdir. Uhillelakumun tayyibar ve hurmaleikumun havaiz Yani habis pis şeyleri Allah haram kılmıştır. Köpek yasaksa mikrop taşıdığındandır, domuz eti yasaksa trişini olduğundandır, efendim, içi yasaksa insanın aklını giderdiğindendir. Sigara öyle bir muzur şeydir, yani bunun e, eskiden ulamamız haram diye fetva vermişler, sonradan kimisi mekruh demiş, terati ı tahnemiyle mekruplu demiş, yani ayıptır bunun için tutup da efendim böyle 20-30 sayfa, 30 sayfa Efendim yazı yaz bak doğru değil. <gülüyor> Diyorlar ki efendim Firanca Şehri içmiş Doğuda. Ya adamlar bizim örneğimiz değil. Bizim örneğimiz peygamberimiz Hz. Benim çok sevdiğim, hürmet ettiğim bir şey efendi de içki içebilir. Ama kusurdur içki içmesi. Veya bir hikmetle biraz içer gibi yapmıştır. Arkasından bir şeyi vardır diye belki öyle zannedebiliriz. Ama fıriakiliği varsa bir kusurdur. Evet, Irak'ta yaygın. Doğu Anadolu'da yaygın. Oralara kadar gelmiş. Millet içiyor. E, kokusu beni rahatsız ediyor. Dumanı başkasına zarar veriyor. E, parası keseme zarar veriyor. Efendim, bunun savunulacak tarafı yok. Bizim dergahımız bu. Biz onun bunun efendim keybi için şey yapmayız. Zararlıdır sigara. İçi lazım. Göz zinasının çaresi. Göz zinası zinadır. Peygamber Efendimizin hadisi şerifinde bildiriliyor. Harama bakmaması lazım. Efendim büyüklerimiz demişler ki Nakşibendi tarikatının dervişleri nazarber kadem yürüyecek. Yani gözü pabucunun ucunda yürüyecek. Yerine sağa sola fazla baktığın gözün bir yere katılır. Bakmayacaksın. Şöyle yürüyeceksin. Tesbih çekersin. İçinden Allah dersin. Efendim o zaman şey olur. Korunursun. Addeyle olursan, zikirle meşhur olursan korunursun. Tabi, zinanın, göz zinasının, günahının büyüklüğünü okuyun Lidya-yı Uyru'nda vesairede, insan günahların ne kadar büyük zararları olduğu, cezaları olduğunu şey yapınca da korkar. Ama iyi çare, abdeste olmaktır, zikir yapmak evet. Avrupa'da bulunan kardeşlerimiz diyor birisi, efendim, adresleri bir merkezde toplanmalı. Birlik olduğumuz bilmemiz için teşkilatlanarak sosyal hizmetler adı altında okul, cami, çocuk kreşlerine efendim, münasip yerler alınmalı Tabi yani Şimdi bizim e, burada milli görüşe ilgili tenkitlerinden birisi benim şey oldu. Diyorlar ki 22 senedir hizmet yapıyor. E, 22 senedir Almanya'da nesil yetişti. Sıfır yaşındaki çocuk Efendim evli barklı askerliği yapış insan haline geldi. Hizmet lazımdı. Okul lazımdı. İmam yetiştirmek lazımdı. Müesseseleşmek lazımdı. Radyoda yer almak lazımdı. Efendim ne bileyim körün radyosu kimin etleşirdi bilmiyorum. Yani çok çeşitli çalışmalar yapmak lazımdı. Bunları yapmamız gerekiyor. Yani tabii ben şöyle dedim. Buradan toplanan paralar burada hizmete sunulsaydı ...çok büyük hizmetler yapılırdı. Tabii Türkiye'deki hizmete de para verilsin, ona da bir şey demiyorum ama... ...burada mutlaka bir kere kreş kur, kurulması lazım. Anaokulun kurulması lazım. Çocuklara baktı mı anne baba da rahat ediyor. Hem de çocuklar kreşte anaokulunda okuduğu zaman ilkokulda daha başarılı oldu. Bu da çok kesin. Bizim Ankara'dan, İstanbul'dan, muhtemelik şehirlerden açtığımız kreşlerde anaokullarında tespit ettiğimiz şu bir çocuk anaokulundan ilkokula gelmişse başarılı oluyor. Sıfırdan ilkokula gitmişse ilk gün zaten öğretmenine ısılamıyor, ağlıyor, zırılıyor filan Yani okuması falan geç yok. İslam dergisi, kadın aile dergisi vesaire herkes abone olmalı. Abonelerinin çalması için çalışılmalı. Evet doğru. Çünkü bu bizim yayınımızdır. Bizim ihvanımızla korespendumuzdur, yani kore, kore, dansımızdır, yani haberleşmemizin vasıtasıdır. Tabi bir, birbirimizin ne dediğini anlamak için, mesajlarımızı almak, birbirimize iletmek için bir araç kurmak zorundayız. Bir organizasyon kurmak zorundayız. O organizasyondur dergilerimiz. Elbette o dergilerimizi tutacağız, yayılmasına çalışacağız. Yazılar yazacağız. Şimdi şey mesela bir doktora çalışması, bir Kemal Bey Kemal'in Öztürk'e bir şey hazırlamış. Ben ona diyecektim ki, onu bir özetim dergiye gönder, vası olsun Yani buradan yazılar gidecek, haber gidecek. Burada haber merkezimiz oluyor. Efendim vesaire. Böyle bir devamlı e, birlik ve beraberlik içinde çalışma içinde olacağız. Hollanda'ya bir ilim adamı gönderebilir misiniz? Şimdi e, hay hay memnuniyetle, tabi isteriz böyle bir e, ilim adamı gönderme e, arzusu, e, onların böyle bir şey hissetmesi çok şayanı e, takdir bir şey. E, i̇nşallah e, araştıralım. E, kimin nasıl gönderebilirsek şey yapalım, yani not alalım, gayret edelim. Zikri dilden kalbe indirmek nasıl olur? Kim bu işe eğilir ve dil ile yaptığımız zikri e, bu sebeple terk edecek mi? Şimdi dille yapılan zikir mesela yüksek sesle Allah Allah demektir. Buna zikri cehri derler. Yani bazen görüyorsunuz Allah, Allah, Allah diyor Cemaat tamam. Aşikâre zikir. Zikri cehri derler buna. Eğer bu zikir namazda bizim sureleri okuduğumuz gibi yavaş bir sesle söyleniyorsa fısıl fısıl buna zikri hafi derler. Çünkü herkes duymuyor. Mesela öğle namazı kılarken burada bir arkadaşınız, siz onu okuduğunu duyuyor musunuz? Duymuyor. İçinden mi söylüyor? Hayır. Fıs, fıs söylüyor. Ancak kendisi duyuyor. Ama sen duymuyorsun. O mertebede olursa ona zikri hafi derler. Zikri cehri de, zikri hafi de dille oluyor. Dil diyor ve ses çıkıyor. Zikri kalbi de insan mesela denize düştülle ne yapacak? Ağzı kapalı, burnu kapalı. Mesela denizin içine girdi ne yapacak? o zaman içinden düşünürmüş gibi edecek. İşte zikri kalbi, yani içten zikir, gönlünden yapılan zikir budur. Bu efendim bir e